Allah'tan rızık iste. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Affam bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber aleyhisselam bir cenaze namazı kıldı. Onun cenaze namazında okuduğu duayı dikkatlice dinleyip ezberledim. Şöyle diyordu Allah'ım. Onu bağışla, ona rahmet et, onu azap ve sıkıntılardan koru. Kusurlarını affet, ona nimetlerini ihsan et. Kabirde gideceği yeri genişlet, onu yağmur, kar ve dolu ile yıkayıp tertemiz eyle. Beyaz giysileri kirden arındırır gibi Onu günahlarından arındır Ona kendi evinden daha güzel bir ev Ailesinden daha hayırlı bir aile Eşinden daha hayırlı bir eş ver Onu cennetlik eyle Kabir azabından ve cehennem ateşinden korun Affan bin Malik diyor ki Bu güzel duaları duyunca Keşke o ölen kişi ben olsaydım diye içimden geçirdim diyor Ebu Hureyre Ebu Katade ve Ebu İbrahim El Eşhelinin sahabi olan ve ismi ravilerce bilinmeyen babasından Allah hepsinden razı olsun rivayet edildiğine göre peygamber Aleyhisselam vesselam bir cenaze namazında şöyle dua etti Allah'ım dirilerimizi ve ölülerimizi küçüklerimizi ve büyüklerimizi erkeklerimizi ve kadınlarımızı burada bulunanlarımızı ve bulunmayanlarımızı bağışla Allah'ım içimizden hayatta bırakacaklarını İslam üzere yaşat öldüreceklerini de iman üzere öldür Allah'ım bizi bu cenazede bulunmanın sevabından mahrum etme Ondan sonra bizi fitneye düşürme. Evet saygı değer dinleyenler cenaze namazı ile ilgili kısa olarak nasıl kılınıyla ilgili bilgi verecek olursak birinci tekbirden sonra Fatiha suresi okunur, ikinci tekbirden sonra Salli Barik dualar okunur, üçüncü tekbirden sonra da okumuş olduğumuz bu dua okunabilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Cenaze namazını kıldığınız zaman ölen kimseye samimi bir kalp ve ihlas ile dua edin. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselam bir cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım bu cenazenin Rabbi sensin onu sen yarattın. İslam'a sen hidayet ettin. Şimdi onun ruhunu da sen aldın. Onun gizlisini de açığını da en iyi sen bilirsin. Ona şefaatçi olarak affına vesile olmak için huzuruna geldik onu bağışla. Vasile bin el-Eska radıyallahu an anlatıyor. Peygamber aleyhisselam bize bir Müslümanın cenaze namazını kıldırmıştı. Onun ölen kişinin adını söyleyerek şöyle dua ettiğini duydum. Allah'ım filan oğlu filan sana emanettir ve senin güvencen altındadır. Onu kabir azabından ve cehennem ateşinden korun. Sen sözünde duran ve hamda layık olansın. Allah'ım onu bağışla, ona rahmet et. Şüphesiz sen çok bağışlayıcı Pek merhametlisi. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ebi Effa radiyallahu anhuma kızının cenaze namazında dört defa tekbir getirdi. Dördüncü tekbirden sonra iki tekbir arasında durduğu kadar durup kızının bağışlanması için dua etti. Sonra da peygamber aleyhisselam da böyle yapardı dedi. Evet sayıdeğer dinleyenler 158. bab cenazeyi süratlice taşımak Konu ile ilgili Ebu Hureyre radıyallahu radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir Cenazeyi kabrine süratli taşıyın Çünkü iyi bir kişi ise onu çabucak kabirdeki hayır ve sevabına kavuşturmuş olursunuz Yok iyi bir kişi değilse onu da bir an önce omuzlarınızdan atmış olursunuz. Ebu Said el-Huduri radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ölü tabuta konulup da insanlar tarafından omuzlandığı zaman eğer iyi bir kişi ise kendisini bekleyen nimetlere bir an önce ulaşma isteğiyle beni çabuk götürün, beni çabuk götürün der. Eğer kötü biri ise başına gelecekler hissederek eyvah nereye götürüyorsunuz beni diye bir çığlık atar. Onun bu feryadını insandan başka bütün varlıklar duyar. Eğer insan bu korkunç sesi duysaydı düşüp bayılırdı. 159. bab Ölünün borcunu geciktirmeden ödemeli. Konuyla ilgili Ebû Hureyre radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Borçlu olarak ölen müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna bağlı kalır. Yani borcu ödeninceye kadar Allah katında kavuşacağı ikram ve iyiliklere ulaşamaz. Hüseyin bin Vahvah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Bera bin Azib'in oğlu Talha radiyallahu hastalanmıştı. Peygamber Aleyhisselam onu ziyarete geldi. Çıktıktan sonra şöyle buyurdu. Talha'ya ölümün iyice yaklaştığını görüyorum. Eğer ölürse hemen bana haber verin. Tesis ve tekfin işinde de elinizi çabuk tutun. Çünkü bir Müslümanın cenazesini ailesinin yanında uzun süre bekletmek doğru değildir. 160. Bab Mezar Başında Vaaz ve Nasihat'te Bulunmak Ali radıyallahu anh'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Cennetül Baki adıyla da bilinen Baki ol Garkat kabristanında bir cenazenin defni için bulunuyorduk. Peygamber aleyhisselam elinde baston olduğu halde yanımıza gelip oturdu. Biz de çevresinde oturduk başını düşünceli bir şekilde eğip bastonuyla yere bir takım şekiller çizmeye başladı. Sonra da içinizde cennet veya cehennemdeki yeri önceden yazılmayan hiç kimse yoktur buyurdu. Orada bulunanlar ey Allah'ın Resulü o zaman ezeldeki o yazgıya güvenip çalışmayı bırakalım mı dediler. Peygamber hayır siz üzerinize düşeni yaparak en güzel neticeyi elde etmek için çalışın. Böylece herkes kendisi için takdir edilen neticeyi elde etmiş olacaktır buyurdu. 161. Bab ölüye dua etmek Osman bin Affan radiyallahu anh'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber aleyhisselam bir cenaze defnettikten sonra kabrinin başında durur ve şöyle dua ederdi. Kardeşinizin bağışlanması ve hak üzere sabit kalması için dua edin. Çünkü o şu anda melekler tarafından sorguya çekilmektedir. Amr bin El-As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre kendisi ölüm döşeğinde vasiyet ederken şöyle demiştir. Beni kabrime defnettiğiniz zaman bir deve kesip etini parçalayacak kadar mezarımın başında bekleyin ki sizin varlığınızla yeni hayatıma alışayım ve Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim. İmam-ı Nebevi Rahimullah diyor ki İmam-ı Şafi Rahimullah mezarın başında Kur'an'dan ayetler okumak müstehaptır. Kur'an'ın tamamının okunarak hatmedilmesi de güzeldir der. i̇mam Şafi'ye atfedilen bu söz ondan nakledilen zayıf bir rivayete dayanmaktadır. Onun meşhur ve muteber görüşüne göre ölünün arkasından okunan Kur'an'ın ölüye bir faydası yoktur. Ölünün arkasından Kur'an okumakla ilgili İslam alimlerinin görüşleri şu şekildedir. Hanefi fakihleri kabirde dahi olsa ölmüş kimselerin ardından Kur'an okumanın caiz olduğunu ve okunan Kur'an'ın sevabının ölüye ulaşabileceğini söylemişlerdir. Hanbaliler de ölülere Kur'an okunmasını caiz görmüşlerdir. Ahmet bin Hanbel kabirlerde Kur'an okunmasının bid'at olduğunu söylemiş fakat daha sonra bu fetvasından dönmüştür. Malikiler ise duanın dışındaki bedeni ibadetlerin ölüye ulaşamayacağını söylemişlerdir. Onlara göre ölmek üzere olan birinin yanında iman hakikatlerini hatırlatmak üzere Kur'an okunabilir fakat öldükten sonra okunmaz. Zira böyle bir uygulama yapıldığına dair Peygamber Aleyhisselam'dan ve selef salihinden herhangi bir fetva nakledilmemiştir. Şafiler ise zekat ve oruç fidyesi gibi ölü namına yapılan ibadetlerin ölüye fayda vereceği fakat Kur'an okumak ve namaz kılmak gibi bedeni ibadetlerin sevabının ölüye ulaşmayacağı kanaatindedirler. Fakat hicri 6. asırdan itibaren şafi alimlerin büyük çoğunluğu ölülere Kur'an okunabileceği görüşünü benimsemişlerdir. 162. bab ölü adına sadaka vermek ve ona dua etmek. Haşr suresi ayet 10 Rabbimiz buyuruyor. Mekke'den Medine hicret eden muhacirler ve onlara kucak açan ensar ta başından beri Peygamber Aleyhisselam'ın yanında yer alarak iman davasına gönül veren öncü müminlerdir. Onlardan sonra gelen ve kıyamete kadar gelecek olan müminler ise Ey Rabbimiz diye yalvarırlar. Bizi ve bizden önce gelip geçmiş mümin kardeşlerimizi bağışla. İnananlara karşı kalbimizde en ufak bir kırgınlık ve nefret duygusuna yer verme. Duamızı kabul et ey Rabbimiz. Şüphesiz sen çok şefkatli, pek merhametlisin. Konu ile ilgili hadisler Ayşe radıyallahu anheden rivayet edildiğine göre. Sahabilerden Saad bin Ubade Peygamber aleyhisselama gelerek Annem ansızın öldü öyle sanıyorum ki konuşmaya fırsat bulabilseydi Malından sadaka verilmesini vasiyet edecekti Şimdi ben onun adına sadaka versem sevabı ona ulaşır mı diye sordu Peygamber aleyhisselam evet elbette ulaşır dedi Ebu Hureyre radiyallahu Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir İnsan öldüğü zaman bütün amellerin sevabı kesilir ve amel defteri kapanır. Ancak şu üç şey kendisine sevap kazandırmaya devam eder. Sadakayı cariye yani insan hayattayken cami, mektep, çeşme, yol, köprü, han, vakıf gibi umumun faydalanacağı hizmet ve hayır kurumları oluşturmuş bunların yapamına vesile olmuş veya yapanlara yardım etmişse bu hayır kurumları ayakta kaldığı sürece onun amel defterine devamlı sevap yazılır. 2. Kendisinden istifade edilen bir ilim. Geride bıraktığı ilmi bir eser yetiştirdiği öğrenciler veya kaset, disket, film, broşür gibi vasıtalarla yayınlanan ilmi sohbet ve konuşmalarda öldükten sonra kişiye, sevap kazandırmaya devam eder. Üçüncü olarak arkasından dua eden hayırlı bir evlat. Evet arkasından dua eden hayırlı evlat çocuğunun iyi bir Müslüman olarak yetişmesi için gayret gösteren anne babalar onun kendileri için yaptığı duadan ve diğer bütün hayırlı işlerinden dolayı sevap kazanırlar. Bu üç amelden herhangi birini veya hepsini gerçekleştirmiş olan kimsenin amel defterine onlardan yararlanıldığı sürece sevap yazılır. Bunların aksi de geçerlidir. Şöyle ki insanlara zarar verecek kurumlar oluşturan kitap, kaset, film vesaire yayınlayan kimseler de bıraktıkları eserler zarar vermeye devam ettiği sürece kıyamete kadar bundan günah kazanmaya devam ederler. Kim hayra vesile olursa yapan gibidir. Kim şerre vesile olursa yapan gibidir. 163. Bab Ölüyü Hayırlanmak Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam ile bazı sahabiler birlikte otururlarken yanlarından bir cenaze geçti. Sahabiler o cenazeyi hayırlandılar. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselatü vesselam kesinleşti buyurdu. Sonra bir cenaze daha geçti. Orada bulunanlar onu da kötülükle andılar. Peygamber Aleyhisselam yine kesinleşti buyurdu. Bunun üzerine Ömer bin Hattab, ne kesinleşti ya Resulallah diye sordu. Peygamber Aleyhisselam ona şu cevabı verdi. Şu önce geçen cenazeyi hayırlandınız. Bu yüzden onun cennete girmesi kesinleşti. Diğerini ise kötülükle andınız. Onun da cehenneme girmesi kesinleşti. Çünkü siz müminler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Yani bir beldede yaşayan fazilet ehli doğruluk ve ihlas sahibi Müslümanların ölen birinin iyi bir mümin olduğunu şahitlik yapmaları ve bağışlanması için Allah'a dua etmeleri o kişinin gerçekten ilahi lütuf ve rahmeti hak etmiş iyi bir Müslüman olduğunun işaretidir. Yine fazilet ehli müminlerin bir cenaze hakkında olumsuz şahadette bulunmaları Ondan rahatsızlık duymaları ve ona haklarını helal etmemeleri o kişinin de azaba müstahak biri olduğunun alametidir. Tabiun neslinin en önde gelen alimlerden Ebu'l Esved anlatıyor. Bir gün Medine'ye gidip Ömer radıyallahu anh'ın huzurunda oturdum. O sırada yanımızdan bir tabut geçti. Orada bulunanlar cenazeye hayırlandılar. Bunun üzerine Ömer... Kesinleşti dedi. Sonra bir başka tabut daha geçti. Onu da hayırlı andılar. Ömer yine kesinleşti dedi. Sonra üçüncü bir tabut geçti. Onu ise kötülükle andılar. Ömer yine kesinleşti dedi. Bu sefer ben kendisine ne kesinleşti ey müminlerin emiri dedim. Ömer de şöyle cevap verdi. Ben Peygamber aleyhisselamın buyurduğu gibi söyledim. Nitekim Peygamber aleyhisselam herhangi bir Müslüman hakkında Fazilet sahibi dört kişi hayırla şahitlik ederse Allah onu cennete koyar buyurmuştu. Biz kendisine peki üç kişi şahitlik ederse deyince. Üç kişi şahadet ederse de aynıdır buyurdu. Ya iki kişi şahadet ederse deyince. iki kişi de şahitlik etse yine aynıdır buyurdu. Artık bir kişinin şahitliğini de sormadık. 164. Bab. Küçük yaşta. Çocukları ölen kimsenin kazanacağı sevap Enes bin Malik radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir Müslümanın henüz ergenlik çağına ulaşmamış üç çocuğu ölür de o da bundan dolayı Rabbini isyan etmez metanetli davranıp sabrederse Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı onu mutlaka cennete koyar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Herhangi bir Müslümanın ergenlik çağına ulaşmamış üç çocuğu vefat eder. Ve o da bu musibet karşısında isyan etmeyip sabrederse o kişi günahkar bile olsa bir yemini yerine getirecek kadar kısacık bir süre hariç ona cehennem ateşi dokunmaz. Ebu Said el-Huduri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabi hanımlardan biri peygamber aleyhisselama gelerek ey Allah'ın elçisi. Senin sohbetlerinden hep erkekler yararlanıyor. Biz kadınlar için de bir gün ayır ki o gün toplanalım ve Allah'ın sana öğrettiklerinden bize de öğret dedi. Peygamber aleyhisselam pekala şu gün şurada toplanın buyurdu. Kadınlar söylenilen günde toplandılar. Peygamber aleyhisselam da gidip onları Allah'ın kendisine öğrettiklerinden öğretti. Sonra onlara sizden herhangi bir kadın henüz ergenlik çağına ulaşmamış üç çocuğu kendisi hayattayken vefat eder de bu musibet karşısında Allah'a isyan etmeyip sabrederse bu çocuklar mutlaka cehenneme karşı ona siper olurlar buyurdu. İşlerinden bir kadın bu durum iki çocuk için de geçerli midir diye sordu. Peygamber Aleyhisselam iki çocuk için de geçerlidir cevabını verdi. Evet saygıdeğer dinleyenler 165. bab kötü insanların kabirleri Abdullah bin Ömer radıyallahu anhumu anlatıyor Peygamber Aleyhisselam tebük seferi esnasında Semut kavminin ülkesi olan Hiciri bölgesine varınca ashabına şöyle seslendi: Şu azabı uğratılmış milletin yurduna ancak ağlayarak Girin. Şayet ağlayamayacaksanız oraya girmeyin ki onların başına gelen sizin de başınıza gelmesin. Yani buralarda yaşanan olayları sebep ve sonuçlarıyla birlikte iyi düşünün, anlayın ve onların hallerinden ibret alıp yaşayışınızı düzeltin ki böylesi felaketler sizin başınıza da gelmesin. Başka bir rivayette şu ifadeler yer almaktadır. Peygamber aleyhisselam Hicril bölgesine varınca ashabına şöyle seslendi. Kendilerine zulmeden şu insanların yurduna ancak ağlayarak girin ki onların başına gelenler sizin de başınıza gelmesin. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam bir bezle başını örttü ve o vadi geçinceye kadar süratle yürüdü. Evet saygı değer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah.